sir <laughs>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 Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim 20. Bölüm Gıybet ve Koğuculuk Aziz kardeşim, bilesin ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayeti kerime ile gıybeti kötülemiş ve gıybet yapanı ölü eti yiyen kişinin durumuna benzetmiştir. Ayeti kerimede şöyle buyurur. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin, biriniz ölmüş kardeşin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz, o halde Allah'tan korkun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve ırzı haramdır. Gıybetten sakınınız, çünkü gıybet zinadan daha kötüdür. Zina eden bir kimse tövbe eder ve Allahu Teala da onun tövbesini kabul edebilir. Ancak gıybet yapan kişinin gıybeti yapılan kişi tarafından affedilmedikçe günahının bağışlanması mümkün değildir. Gıybet eden kişi orta yere mancılık kurup sağa sola taş atan kişiye benzer. Böyle yapan kişi iyiliklerini sağa sola fırlatmış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Mü'min kardeşini lekelemek kastıyla gıybetini yapan kişiyi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kıyamet günü söylediklerini geri alıncaya kadar cehennem köprüsü yani sırat köprüsü üzerinde durdurur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Gıybet mü'min kardeşinin arkasından onun hoşuna gitmeyecek şeyler söylemektir. Yani, Arkasından ister vücudundaki bir eksikliği, ister suyundaki bir eksikliği, ister davranışındaki bir eksikliği, ister dinindeki bir eksikliği, isterse dünyalık bir eksikliğini dile getirsin, gıybet yapmış olur. Hatta elbisesi, paltosu veya bineğindeki bir eksikliği söylemek de gıybettir. Alimlerden biri şöyle der ki, Falan kişinin elbisesi uzundur, Falan kişinin elbisesi kısadır demek bile gıybettir. Bir de kişinin hoşlanmayacağı şeyleri arkasından söylemenin kötülüğünü düşün. Rivayet edildiğine göre sahabe-i kiramdan kısa boylu bir hanım, Bir ihtiyacı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. İhtiyacını giderip çıktıktan sonra, Hz. Ayşe radiyallahu anh dedi ki, Boyu ne kadar kısa. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ''Ey Ayşe sen bu sözlerinle gıybet yapmış oldun.'' Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur ''Sizler gıybetten sakının çünkü onda üç afet vardır. Gıybet yapanın duası kabul edilmez, iyi amelleri kabul edilmez, gıybet edenin günahları durmadan birikir.'' Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurur. Kıyamet günü insanların en şerlileri birine bir yüzle ve diğerine başka bir yüzle gelen iki yüzlü yani kovculuk yapan kimselerdir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dünyada iken iki yüzlü olanların yani kovculuk yapanların kıyamet gününde ateşten iki dillere olacak. Yine şöyle buyurur. Kovuculuk yapanlar cennete giremez. Konuşan ve konuşmayan bütün mahlukatın dili olduğu halde acaba balıkların dilsiz olarak yaratılmasının hikmeti nedir? Anlatıldığına göre Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı yaratınca bütün meleklere ona secde etmelerini emretmişti. Bütün melekler bu emre uyarak secde etmiş sadece İblis secde etmemişti. Cenab-ı Hak da onu lanetlemiş, cennetten çıkarmış, güzel şeklini değiştirmiş ve yeryüzüne göndermişti. İblis ilk olarak denize gitti ve balık ile karşılaştı. Balığa Adem aleyhisselamın yaratıldığını, denizdeki ve karadaki bütün hayvanları anlayarak yiyebileceğini söyledi. Bunun üzerine balık gitti ve denizdeki diğer bütün hayvanlara durumu haber verdi. Bu sebeple Allahu Teala Celle Celaluhu, Balığı dilsiz hale getirdi. Amr bin Dinar anlatır. Şehirde oturan bir adamın... ...şehrin kenar mahallesinde... ...bir kız kardeşi vardı. Kız kardeşi hastaydı. Yanına ziyaretine gider gelirdi. Nihayet kadın vefat etti. Onu kefenleyerek kabre defnetti. Ve şehirdeki evine döndü. Sonra yanındaki cüzdanının... ...kaybolduğunu... ...ve kabre düşürmüş olduğunu fark etti. Yakın bir dostunu alarak... Kabrin yanına gittiler ve kabri açtılar. Cüzdanın gerçekten kabirde olduğunu gördü ve onu aldı. Sonra adam arkadaşına dedi ki, sen biraz öteye çekil, kız kardeşimin ne durumda olduğuna bir bakayım. Kabrin üzerindeki lahiplerden birkaçını kaldırınca kabrin ateşler içinde yanmakta olduğunu gördü. Derhal eve dönerek annesine geldi ve kız kardeşinin ne gibi huyları olduğunu sordu. Annesi şunları anlattı. Kız kardeşin komşuların kapılarına gider, kulak dayar, ne söylediklerini dinler, sonra duyduklarını gider başkalarına anlatırdı. Adam kız kardeşinin kabirde başına gelenlerin dünyadayken yapmış olduğu bu söz taşıma huyundan kaynaklandığını anlamış oldu. Öyleyse kim kabir azabından kurtulmak isterse mutlaka kovuculuk ve gıybetten sakınsın Ebu Leys el Bukhari radıyallahu anh hacc'a gitmek niyetiyle yola çıkar ve cebine iki dirhem koyar. Sonra şöyle yemin eder: Hac yolunda giderken veya gelirken kimsenin gıybetini yaparsam Allah celle Celaluhu adına bu iki dirhemi sadaka olarak vermek üzerime borcumuz. Mekke'ye gider ve hac vazifesini yaparak döner. Döndüğünde iki dirhemi yine cebinde durmaktadır. Durumu soran dostlarına şöyle der, ''Bana göre yüz defa zina yapmak, bir defa gıybet yapmaktan daha hafif bir suçtur.'' Ebu Hafs el-Kebir şöyle der, ''Bir insanın gıybetini yapmak, bir yılın Ramazan orucunu tutmamaktan daha ağır bir günahtır.'' ''Kim bir alimin gıybetini yaparsa, kıyamet günü alnında bu kişi Allah'ın rahmetinden mahrum bırakılmıştır.'' yazısını taşıyarak gelir. Enes bin Malik radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Miraç gecesi tırnaklarıyla yüzlerini tırmalayan ve leş yiyen bir topluluğu rastladı. Dedim ki, ey Cibril bunlar kimdir? Bunlar dünyadayken insanların etlerini yiyen yani gıybet yapan kimselerdir diye karşılık verdi. hasan Basri radiyallahu anh der ki, Vallahi gıybet mümin kişinin dinini gangrenin vücudu yiyip bitirmesinden daha çabuk bitirir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle der. Sizden biriniz kardeşinin gözüne kaçan ufak çöp ve tozu görür fakat kendi gözündeki mertiyi görmez. Selman radıyallahu anh bir seferde Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh ile birlikte bulunuyor ve onların yemeklerini pişiriyordu. Bir yerde konakladılar. Fakat onlara yiyecek bir şey hazırlayamamıştı. Selman radiyallahu anh'ı yiyecek bir şeyler bulması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gönderdiler. Fakat orada da bir şey bulamadan eli boş döndü. Eli boş döndüğünü görünce Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anh şöyle dediler. Eğer Selman su almak için bir kuyuya varsa kuyunun suyu kurur. Bunun üzerine şu ayeti kerime indi. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Kim bu dünyada bir kardeşinin etini yerse, yani gıybetini yaparsa, kıyamet günü o kişinin eti kendisine takdim edilir ve şöyle dinilir. Şimdi bunu ölü olarak ye, çünkü dünyadayken onu diri olarak yemiştin. O kişinin etini ölmüş olarak yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun ayeti kerimesini okudu. Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında gıybetin kokusu belli olmaktaydı. Bu da gıybetin çok az olmasından kaynaklanıyordu. Fakat şimdiki zamanda gıybet çoğalmış, her tarafı kaplamış ve kokusu her tarafı sarmış olduğundan burunlar onun kokusunu hissedememektedirler. Bu hal tıpkı debalar çarşısına giren bir adamın durumuna benzer. Oranın şiddetli ve ağır kokusu sebebiyle kısa bir süre dahi duramaz. Halbuka o sanatı icra edenler sürekli orada kalır, orada yerler ve içerler. Fakat dışarıdan gelenlerin hissettiği o dayanılmaz kokuyu hiç hissetmezler. Çünkü çarşı halkının burunları artık oranın kokusuna alışmıştır. İşte günümüzdeki gıybet meselesi de böyledir. Kapradyallahwal şöyle der: Bir kitapta okuduğuma göre yaptığı gıybetten dolayı tövbe edenler cennete en son girecektir. Kim de ısrarla gıybete devam eder ve o hal üzerine ölürse cehenneme ilk girenlerden olacaktır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edilenlerin vay haline. Arkadan çekiştirmekten kastedilen birisinin gıybetini yapmaktır. Yüzüne karşı eylemek ise birini yüzüne karşı el kol hareketleriyle ayıplamaktır. Bu ayet-i kerime Velid bin Mughira hakkında inmiştir. Çünkü o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün Müslümanların yüzlerine karşı hareket ediyor ve onları alaya alıyordu. Fakat ayetin iniş sebebi özel bir durum olsa da hüküm benzer bütün durumlar için geçerlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Gıybetten sakınınız çünkü gıybet zinadan daha kötüdür. Sahabi i kiram...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 Gıybetini yaptığı kişinin hakkından kurtulmak için de o kişinin helalliğini alması ve yaptığı haksızlığı gidermesi gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim mümin bir kardeşinin gıybetini yaparsa kıyamet gününde Cenab-ı Hak onun yüzünü dübürüne çevir. Gıybet yapan kişinin bulunduğu meclisten kalkmadan ve yaptığı gıybetin çekiştirdiği kişiye ulaşmasından önce Allahu Teala'dan bağışlanmasını dilemesi gerekir. Çünkü yapılan gıybet kişinin kulağına varmadan önce tövbe edilirse tövbesi kabul edilir. Fakat yapılan gıybet kişinin kulağına vardıktan sonra ancak çekiştirdiği kişiden helallik alınırsa tövbe ile günahından kurtulur. Zina konusunda da durum böyledir. Yani evli bir kadın ile zina eden kişi kadının kocası durumu öğrenmeden önce tövbe ederse tövbesi kabul edilebilir. Fakat kadının kocası durumu öğrendikten sonra tövbe ile zinanın günahından kurtulması için aldatılan kocanın hakkını helal etmesi gerekir. Ancak namaz, zekat, oruç ve hac gibi fazları terk etmenin günahı tövbe ile ortadan kalkmaz. Bu fazlardan yerine getirilmeyenlerin günahı ancak kaza edildiği takdirde kişinin sırtından kalkar. Allah en doğrusunu bilir. Allah'ın adıyla varlığımızın ve bütün evrenin sahibi hayatımıza helal ve haram çizgilerini çeken bize yol gösterici olarak kitabı ve peygamberi gönderen Allah'a hamdolsun. Rabbimiz adını yüceltmek için bize kuvvet ver. Adın için yaşat bizi, adınla öldür.